Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca 95.0 Açık Radyo'da bugün Uzun süredir Hukuk Güvenliği programında Kaçak olan Duygu tuçe ee, arkadaşımızla beraberiz. Aynur Hanım kendilerini bir yerlerden buldu getirdi. Ee, Hı -hı. Öncelikle hoş geldiniz diyorum tekrar e, Duygu Hanım, e, programımıza. Hoş bulduk. Herkesi selamlıyorum ben de. Ee, bugün e, sanıyorum e, bayram öncesi e, son 20'sinde yayınlanacak programın kaydını yapıyoruz. Arefe günü. En sonunda söyleyeceğim şeyi şimdiden söylemek istiyorum. Bayram herkese iyilikler, sağlık, dünyaya ve ülkemize, coğrafyamıza barış getirsin, mutluluk getirsin, iyi haberler getirsin diyorum. Ve tabi cezaevinde tutuklu bulunan özgürlüğü kısıtlı kişilere de özgürlük getirsin diyorum. Bugün Aynur Hanım, Duygu Hanım'la önceden konuştuk. Son Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde ülkemizdeki hukuk ve özgürlükler tansiyonunu, gelişmesini ve ortamını konuşacağız. Önce isterseniz Ayran Hanım siz bu kararlarla ilgili bir giriş yapın sonra Duygu Hanım'la devam edelim. Ben de herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İnşallah önümüzdeki seçimden sonra da daha yeni bir Türkiye'ye gözümüzü açarız diyorum. Müsaadenizle ben sözü duygulanma vermek istiyorum. Ben kendim bugün İdris Tanış isimli meslektaşımızın Adliye girişte X-ray cihazından çantasını geçirip geçirmemesi sürecinde yaşadıkları üzerine Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı değerlendirmelerden söz edeceğim ama biz her zaman için kendimize programı yapımcılığı olarak bu fırsatı yaratabiliyoruz. O yüzden hazır yakalanmışken ben sözü duyganıma vermek istiyorum. Onun çünkü kucağında bir yan karar var. Hangi birinci nasıl anlatacak? Süremiz çok dar. Eğer kabul ederlerse ben söz duyganım da olsun isterim. Buyurun efendim. Nasıl isterseniz memnuniyet diliyorum. Ee, ben de hem Bahri Bey'le hem de Aynur Hanım'la tekrar bir arada bu vesileyle olmaktan büyük mutluluk duydum. Hem de e, bayram harifesinde yayınlanacak bu e, yayında e, özel olarak olmaktan da mutlu oldum. Herkese umutlu bayramlar diliyorum. Ben de Aynur Hanım'ın söylediği temennilere aynı şekilde katılıyorum. E, şimdi ederiz. Aynur Hanım'ın e, ifade ettiği karar e, çok çok önemli bir karar avukatlar açısından. Ben onun öncesinde yine... Hani dedi ya Bahri Bey az önce işte ülkemizdeki hukuk sistemiyle alakalı yargı sistemiyle alakalı etki edecek bu anlamda problemleri ortaya koyacak hangi kararlar üzerinden konuşacağız? Ben ikiye ayırdım çok fazla karar olarak aslında görmemek lazım iki kategoride Türkiye'deki en önemli problemlerden ikisine e, işaret eden e, birkaç tane karardan söz edeceğim e, bir tanesi ifade özgürlüğü ile alakalı e, grup diğeri ise toplantı gösteri yürüyüşü e, hakkıyla alakalı e, diğer grup e, şimdi bu iki e, grubu seçmemdeki ama suydu aslında hakikaten Türkiye'de şu an e, yargı reformu çerçevesinde en acil hem Avrupa Konseyi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında defalarca kez işaret edilen yasal düzenleme yapılması gerektiği söylenen ama yıllardır yargı reformunda da bulunmasına rağmen bu arada. Uygulanmayan hayata geçirilmeyen e, iki önemli mesele bir tanesi internet erişim engelleri meselesi ve ifade özgürlüğü boyutu bir de ona şimdi bilgiye erişim hakkı boyutuna ekledik bir diğeri de e, toplantı gösteri yürüyüşleriyle alakalı 29-11 sayılı kanunun aslında kanuni kriterini taşımıyor olması ve hala bu kanunda gereken düzenlemelerin yapılmamış olması meselesi. Önce isterseniz ben de e, toplantı gösteri yürüyüşüyle başlamak isterim çünkü e, her cumartesi e, cumartesi insanları, cumartesi anneleri, cumartesi insanların yıllardır hatta e, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesinin pardon Anayasa Mahkemesinin e, kararında da vurgulandığı e, ölçüde e, 24 yıldır aynı yerde taksimde gerçekleşen ve ne yazık ki dağıtma şeklindeki müdahaleye uğrayan ya da e, yasak, e, toplantı yasa şeklindeki müdahaleye uğrayan e, boyutuyla Anayasa Mahkemesi'nin ele aldığı Maside Ocak Kışlakçı Başvurusu e, burada önemli bir ihlal kararı var. Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş. Hatta e, yeni sayılmaz e, karar geçtiğimiz yılın sonunda verilmişti ama şu anlamda bizim için çok büyük önem taşıyor. E, her hafta Halen cumartesi günleri gerçekleştirilen e, oturma eylemlerinde cumartesi insanları tarafından ne yazık ki kararın uygulanmadığını görüyoruz. Şimdi neydi bu karar? Belki ondan çok kısa bahsedip ondan sonra özüne girmek istiyorum. Yapılmak istenen bir etkinliğin. E, yasaklanması ve bu yasak kararına dayanarak da kaymakamlı tarafından kaymakam tarafından yasaklanması çok affedersiniz Beyoğlu kaymakamlığı tarafından bu somut olayda e, ve müdahale edilmesi nedeniyle e, bu yasak kararı sebebiyle e, işte kolluğun aldığı talimatla e, bu gösterinin, bu oturma eyleminin, bu basın açıklamasının engellenerek dağıtılmaya çalışılmasıyla alakalı başvuru. Şimdi bu neden önemli bir karar? Çünkü bu kararda aslına baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi çok net bir şekilde hem Avrupa Konseyi'nin daha önceki tavsiye kararlarında vermiş olduğu e, tespitler doğrultusunda hem de Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplantı gösteri yürüyüşüne ilişkin özellikle 29.11 sayılı kanun çerçevesinde yaptığı İhlal tespitlerini bir kez daha gündeme taşıyan ve tespiti e, altını çizen bir karar. Bu karar da şunu söylüyor özetle. E, kaymakamlık tarafından belirli bir yerde e, bu toplantının, bu etkinliğin, bu basın açıklamasının yapılmasının yasaklanması, engellenmesi ve bu yasak kararına dayanarak da işte kanuna aykırı önceden bildirim yapılmaksızın gerçekleştiği iddiasıyla kanuna aykırı olarak değerlendirilerek bu etkinliğin dağıtılmasıyla alakalı verdiği ihlal kararı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin buradaki şu anlamdaki tespitlerine dayanmak ve bunların altını çizmek gerekiyor. Bir de şunu da belirteyim. Bu karar az önce de ifade ettiğim gibi 29-11 sayılı kanundaki bunun uygulanmasındaki özellikle bildirim yükümlülüğü yerine getirilmemiş 29-11 sayılı kanunun 10. maddesindeki gösteri ve etkinliklerde e, bunların yasaklanmış ya da direkt olarak kanuna aykırı gösteri olarak nitelendirilerek dağıtılmaması gerektiği, burada bir denge analizi yapılması gerektiği ve bu çerçevede de 29-11 sayılı kanun uygulanmasındaki problemlere işaret eden önemli bir karar. Somut olay çıkışlı olarak bunu değerlendiriyoruz ama sizler tüm yasak kararlarıyla, tüm daha önceden bildirimi yapılmamış ama e, anayasanın 34. maddesi çerçevesinde biliyorsunuz ki herkes izinsiz izin almadan barışçıl gösteri yapma hakkına sahiptir. Dolayısıyla buradaki bildirim yükümlülüğü bir izin değildir. Bildirim olmaksızın dahi barışçıl olarak herkes gösteri, batın açıklaması ya da bir etkinlik yapma hakkına sahiptir. Dolayısıyla da bu çerçevede bu karar tüm bu, benzer başvurulara ya da benzer olaylara ışık tutacak bir karar olarak karşımıza çıkıyor. İşte 24 yıl boyunca bu somut olayda aynı yerde aynı şekilde yapılan bir gösteri, bir etkinlik ve basın açıklamasıyla sonuçlanan bir e, toplantı gösteri yürüyüşünün kullanılması hakkı ve e, barışçıl olarak e, düzenlendiği konusunda herhangi bir e, somut e, düzenlenmesi konusunda e, herhangi bir ihtilaf yok, herhangi bir somut veri yok aksini gösteren. Dolayısıyla da bu kapsamda e, somut olaydaki grubun kaybolan yakınlarının bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacına yönelik basın açıklaması ve oturma eylemi yapılmasında demokratik toplumda saygıyla karşılanması gereğine bir vurgu görüyoruz. Yine aynı şekilde e, burada kaymakamlığın Mutlum bir yasak kararı vermesi ki halen devam ediyor bu arada. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmadığını görüyoruz. Çünkü e, teknik olarak 34. madde e, yani toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının bu yasak sebebiyle ihlal edildiğine ilişkin bir karar olduğundan dolayı bu kararın uygulanması bu yasan e, 34. maddeyle bağdaşmaması e, gerekçesiyle kaldırılmasına ilişkin olması gerekiyor. Fakat her hafta bunu gözlemlediğimiz için halen dağıtma gerçekleştiği, halen müdahale gerçekleştiği ve yasak devam ettiği, bu karar uygulanmadığı için ben bu karardan özel olarak bahsetmek istedim. Çünkü şunu hiç unutmayalım. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, insan haklarına dayalı bir hukuk devleti. Dolayısıyla da Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı kararlarının sadece bu karar değil elbetteki benzer diğer kararlar açısından da farklı farklı maddeler üzerinden verilen ihlal kararları ve tespitler açısından da e, uygulanması elbette ki birinci boyutta subjektif etkiyle yani başvurucunun yaşadığı ihlal sebebiyle onun zararının giderilmesi ya da e, ona ilişkin ihlalin sonuçlarının giderilmesi bir boyut. Bir de işte bu davada olduğu gibi 29-11 sayılı kanun çerçevesinde yapılan uygulamaların 34. maddeyi ihlal ettiğine ilişkin objektif etkiyle yeni ihlallerin doğmaması için bu karardaki tespitlerin dikkate alınması gerekiyor. Şimdi hemen bunun akabinde tabii yeni değerlendirebileceğimiz Mart'ın sonunda gelen Can Atalay, Şerafettin Can Atalay kararda çıktı. Can Atalay'a da buradan selam olsun. Ee, avukat Şerafettin Can Atalay ee, onun da yine aynı şekilde belirlenen mekanda toplantı yapılmasına izin verilmemesi nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının e, ihlal edilmesine ilişkin bir karar var ee, Mart sonunda yayınlandı bu karardan bu da Kadıköy İskele Meydanı'nda bakın diğeri Taksim'di bunlar önemli noktalar biliyorsunuz önemli toplanma noktaları Taksim ve e, Kadıköy İskele Meydanı Burada da yine doğayla alakalı, doğaya verilen zararlarla alakalı bir e, toplantı düzenlenmek isteniyor. E, fakat bu çerçevede valiliğe bildirimde de bulunuluyor eee 11 sayılı kanunun 10. maddesi çerçevesinde fakat e, bu kapsamda şu söyleniyor. E, buranın valilik tarafından belirlenen toplanma alanlarının dışında olduğu dolayısıyla burada bir toplantının gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bir karar. Ve buna ilişkin eee iç hukukta tüketilen yollar sonucunda eee muvaffak olunamaması sonucunda Anayasa Mahkemesine yapılmış bir başvuru. Burada da aynı şekilde bakın e, çok net tavrını koyuyor. E, 29-11 sayılı e, kanun çerçevesinin anayasa mahkemesi diyor ki e, başvuruya konu olayda e, demokratik toplum bakımından müdahalenin gerekliliği yönünden değerlendirme yapılmadan 29-11 sayılı kanundaki düzenlemelerin sadece lafsi yorumuyla bu çok önemli gerçekten çok önemli altı çizilmesi gereken bir nokta valilikçe belirlenen mekanlar haricinde toplantı ve gösteri yürüyüş imkan ortadan kaldırılması şeklindeki bu uygulama toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına örtülü bir sınırlama Oluşturmaktadır demiş ve demokratik toplumda gerekli de olmadığını söylüyor. Şimdi bu neden önemli az önce altını çizdiğim konu? 29-11 sayılı kanunu hakikaten lafsi uygularsanız ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir e, hukuk devleti olduğunu söyledik. Kanun devleti farklı bir boyut. E, lafsi olarak eğer bir maddeyi uygularsanız e ona bakarsanız 29-11 sayılı kanunda kanuna aykırı gösteriler sayılmış ne bunlardan en önemlisi ki uygulamada işte e, cumartesi insanları cumartesi anneleriyle ilgili başvuruda da e, tespiti yapılan ve sadece onlar da değil bundan önceki sayısız ihlal kararında da tespiti yapıldığı üzere bildirim yapılmadan izinsiz de olsa ki anayasanın 34. maddesi net şekilde bunu ortaya koyuyor zaten ee, bildirim yapılmamış olsa bile barışçıl olan gösteri e, müdahaleye uğradığında biz ihlallerle karşılaşmaya devam edeceğiz bu yüzden anayasa mahkemesi çok net bir şekilde diyor ki lafsi uygulamasıyla Başkaca bir gereklilik, demokratik toplumda gereklilik incelemesi yapılmadan bu şekilde uygulama 34. maddeyle bağdaşmaz diyor. Dolayısıyla siz... Duyganım, burada Hanım, burada acaba şöyle kısa bir sonuç çıkarabilir miyiz? Yani yasal bir düzenlemeyle hem e, iç hukukumuz açısından anayasadaki temel bir hakkı ve özgürlüğü hem de yine anayasaya göre ulusal üstü insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan temel hak ve özgürlüğü ortadan kaldıramazsınız gibi bir sonuç çıkarabiliriz bu anayasa mahkemesi kararıyla değil mi? E, zaten lafsi olarak kanunu yorumlamak e, o zaman sadece erişilebilir bir kanun maddesini yorumlayarak yükümlülüğü yerine getirmek anlamına gelir ama bizim kanunlikten anladığımız bu değil sizin de dediğiniz gibi. Hem anayasa... Hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarıyla bu kanunu uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde yorumlamamız gerekir. E, hukuk devletinin gereği tam olarak budur zaten. E, dolayısıyla tamamen katılıyorum. E, Venedik Komisyonu da yıllardan beri aynı şeyi söylüyor. İşte Oya Ataman davasında e, Bakanlar Komitesi de o grupta yıllardır aynı şeyi söylüyor. Bu 29-11 sayılı kanunun hem anayasa hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. E, yargı reformunda da bu arada bu yazar ama hala uygulamaya konmuş değil. E, bununla şunu bağlayacağım ve daha sonra bilmiyorum bir ara verecek miyiz? E, i̇sterseniz aradan sonra e, internet e, erişim engelleri meselesine değinelim ama ben Elvan Türkiye davasına da atıf yapmak isterim buradan. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir e, karar. Yine bir toplantı gösteri yürüyüşü sırasında, bu gezi olayları e, sırasındaki e, Berkin Elvan'ın e, hayatını kaybetmesiyle alakalı başvuru biliyorsunuz. E, bu başvuruda da bir ihlal kararı çıktı. E, tabii başvuruda çıkan ihlal kararı yaşam hakkı üzerinden. Ee, yaşam hakkındaki e, etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmemesiyle alakalı verilen ihlal kararı bu boyutta e, örgütlenme özgürlüğü ve e, yaşam hakkı ihlalleri tabii iç geçebiliyor işte bu toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale sırasında gerçekleşen e, zor kullanımı ya da silah kullanımı e, bedeni maddi güç kullanımı sonucunda yaralanan ya da hayatını kaybeden e, bireylerin yaptığı başvurularda da e, toplantı gösteri yürüyüşüne müdahalenin başka bir boyutunu görüyoruz. Burada yaşam hakkı üzerinden gördüğümüz gibi. E, bu karardan örnek vermemin e, nedeni şu, biliyorsunuz ki özellikle toplantı gösteri yürüyüşüne müdahalelerde e, kullanılan e, maddi ya da bedensel e, güç ve silah kullanımı sonucunda hayatını kaybeden ya da e, maddi manevi vücut bütünlüğüne e, zarar gelen kişilerle alakalı başvurularda Yapılan şikayetler üzerinden e, devlet görevlilerinin de e, hem kolluk personeli açısından hem de kolluğa bu talimatı veren dağıtma talimatını ya da zor kullanma, silah kullanma talimatını veren hem sıralı amirler hem de idari e, amirler bakımından sorumluluğun nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin çok önemli tespitleri olan bir karar. Belki Berkin Elvan'la alakalı verdiği Elvan Türkiye kararı. E, çünkü burada hepimiz biliyoruz ki kamu görevlilerinin e, soruşturulmasında e, Soruşturma izninin alınması için bir başvuru söz konusu oluyor 44.83 sayılı kanun çerçevesinde ve büyük ölçüde de zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarında biz bu soruşturma izninin verilmemesinin çok eleştirildiğini görüyoruz. Çünkü cezasızlığa sebebiyet verilmemesi gerçek anlamda faillerin tespit edilmesi için etkili soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için Herkesin e, bu anlamda etkin şekilde soruşturulması gerekiyor. Fakat bu e, 4483 sayılı kanundaki soruşturma izni alma mekanizması e, görevi sırasında işlenen suçlarla alakalı olarak kamu görevlilerinin e, bazen cezasızlığa neden, neden olabiliyor soruşturma izninin verilmemesi durumunda. E, burada da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok önemli bir tespit yapıyor. E, Emniyet Müdürü, zamanın Emniyet Müdürü e, somut olaydaki ve e, o dönemin valisi tarafından polis amiri sıfatıyla polisi şiddet uygulamaya teşvik et, teşvik ettikleri yönündeki başvurucu şikayetlerini her ne kadar değerlendirmemiş olsa da desteklemek için kolluk kuvvetlerine verilmiş olabilecek stratejik emirlerin yasaya uygunluğunu sorgulatabilecek ve sundukları daha somut delil unsurları sunmalarını bekleyemeyeceğini söylüyor hükümet şeyinde e, karşı savunmasında e, ve buna ilişkin olarak da mahkeme hükümetin e, bir sivilin ölümüyle ilgili açıklama yapmaya çağrıldığı durumda soruşturma sırasında alınan tedbirlerin incelenmesinin söz konusu soruşturmanın yalnızca usul gereklerine e, uygun olup olarak yürütülüp yürütülmediğini belirlemeye değil fakat aynı zamanda söz konusu hükümetin e, ispat yükünden kurtulup kurtulmadığına karar vermeye de e, yaradığını göz ardı edemez olarak değer Değerlendiriyor. E, dolayısıyla burada e, yargı or soruşturma organlarının, soruşturma izni vermeyen soruşturma organlarının e, uygun bir tepki vermemesinden e, kaynaklandığını tespit etmiş bu e, bu başvuruda ileri sürülen iddianın ve soruşturma yükümünün usulü olarak yerine getirilmediğini söylüyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Belki biraz karmaşık gelmiş olabilir. Karardan atıfları, e, alıntıları yapıyorum şu an ama sonuç olarak söylenen şey... Şu, burada polis amirlerinin de bu soruşturmada etkili şekilde karar verme mekanizmasında oynadıkları rol açısından devreye sokulması gerektiğini, bu çerçevede de sadece bir soruşturma gerçekleştirilmiş olmasının, e, hükümetin bu anlamdaki yükümlülüğünü yerine getirilmesi için yeterli olmadığını, Polis amirlerinin de özellikle talimat verdiği ya da bunu desteklemeseler dahi belki e, bu anlamda güç kullanımı konusunda zor kullanımı ka, e, konusunda e, talimat veren polis amirlerinin soruşturma izni verilmemesi üzerinden soruşturmaya dahil edilmemesinin bir yükümlülük ihlali olduğunu e, söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Dediğim gibi e, net şekilde, e, daha net şekilde karardaki tespitleri okumak isteyenler Elman davasına bakabilir. Ben biraz hızlıca özetlemeye çalıştım açıkçası. E, benim e, toplantı gösteri yürüyüşüyle alakalı ve bağlı olarak yaşam hakkı ihlalleriyle alakalı söylemek istediklerim bu kadardı. İsterseniz şimdi Aynur Hanım, bu e, özellikle avukatların Evet. Adliye girerken ki yaşadıkları problemlerin başında gelen X-ray cihazıyla ilgili anayasa mahkemesi kararı biraz uzun sürebilir. Ve ara vermek için 4-5 dakikamız var. Onu ikinci bölümde yapalım ama ben mesela bu son söylediklerinizle ilgili yani cezasızlığa neden olan kamu görevlilerinin bu sivil ya da askeri kamu görevlilerinin e, soruşturulması ile ilgili izin mekanizması yasal özel yasal izin mekanizmasının doğru çalışmamasından kaynaklanan e, işte ihlallerden biri de ve çok tipik bir örnek grant e, kararıydı ve orada da etkin soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle e, bir ihlal kararı vermişti. Evet. Bunun üzerine zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının bu kararı büyük dairece de onandıktan sonra ceza muhakemeleri kanuna göre bu yeni bir delil oluşturduğu için hemen yapılan başvuru üzerine soruşturmaların açılması konusunda karar verildi. Hatta savcı yine direndi de. Buna yapılan itiraz üzerine bir Bakırköy'e ceza mahkemesi kaldırmıştı ve arkasından da hem e, Trabzon hem İstanbul hem Emniyet, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat dairesi görevlileriyle ilgili hem de e, e, Trabzon Ankara ve İstanbul jandarma görevlileriyle ilgili soruşturmalar başlatılabildi bu karardan sonra ve davalar açılabildi ve bu davalar bir kısmı şimdi kısmen sonuçlandı. O bakımdan sizin işaret ettiğiniz bu yaşam hakkı ile ilgili devletin pozitif yükümlülüklerini yerine getirmemesi, soruşturmayı önleyici, engelleyici bir takım kararlar alması sizin de söylediğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal ile tespit edilmişti. Şimdi isterseniz bir bundan evvel de bir şey sormak istiyorum da Aynur Hanım bölmeden, bölünmeden konuşsun diye ikinci bölümde bir bunu konuşacak mısınız sizin bugünkü programınızda bu var mı bilmiyorum. Resmi gazetenin Mart 2023 sayısında bir anayasa mahkemesinin kararı yayınlandı. Hem de 2023'e 1 ve 2023'e 33 karar sayılı 16 Şubat tarihli bir karar. Orada çok önemli bir e, şeye tespit ediyor. Yani hukuk güvenliği açısından bireylerin toplumdaki güvenlik içinde yaşayabilmelerini sağlamak açısından e, ceza kanunlarındaki e, suçta ve cezada kanunilik ilkesi çok yaşamsal. Yani insanlar ne yaparlarsa nasıl bir ceza, ne yaparlarsa nasıl bir Suç olacak hangi halde suç kabul edilecek bunların e, kamuoyunda bireyler yurttaşlar tarafından bilinmesi ve ona göre hareket edilmesi açısından çok önemli bir şey. Ve bunun aslında bu suçta ve cezada kanunlik ilkesinin infaz hukukunda da e, uygulanması gerektiğine ilişkin önemli bir karar. Bunu bilmiyorum Aynur Hanım ve siz ikinci bölümde değinecek misiniz bilmiyorum. Şimdi biz o zaman hemen bir müzik arası verelim. Geçen programımızda da yine Yeni Türkü'den bir parçayı koymuştuk. Bugün de Yeni Türkü'den Fırtına isimli güzel bir şarkıyı dinleyelim. Arkasından programımıza devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı Ramazan Bayramı'ndan önce son seslenişini yapıyor. Ve Aynur Hanım hem Duygu Hanım'la Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, Türkiye'deki hukuk gündemine ilişkin önemli kararlarını konuşuyoruz. Ben buna Türkiye'de hukukun tansiyonunu e, kararları diyorum. Şimdi e, merhaba Sayın Karar açısından Aynur Hanım'la başlayacağız. Evet Aynur Hanım önemli bir karar. Ne dersiniz? Ben avukatlarla ilgili karara geçmeden önce az önce e, Sayın Duygu Hanım'ın söylediği toplantı ve gösteri yürüyüşleri, yürüyüşü hakkıyla ilgili bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bülahusunuz 2018 yılının Temmuz ayında olağanüstü hal kaldırılırken e, önemli düzenlemeler yapıldı aynı zamanda. Örneğin ilk önemli kanun 7145 sayılı kanundu ve bu İl İdaresi Kanunu da değiştiriyordu pek çok kanunla beraber ve valiye çok geniş yetkiler veriyordu. Çünkü e, sıkı yönetim kaldırıldığı için sadece olağanüstü hal devam edebileceği için anayasal düzenlemeye göre e, acaba e, valiler sokağa çıkma yasağı e, verebilirler mi tartışması vardı. Yıllarca bu tartışılmıştı özellikle cizre olayları, süsur olayları zamanında e, bununla ilgili önemi olan bir konuydu. E, tam e, kesin bir yasaklama yetkisi getirmemekle beraber valilere bu kanun e, belli yerlerde belli zamanlarda 15 günü geçmemek üzere insanların dolaşmalarını toplanmalarını araç giriş çıkışlarını engelleme yetkisi verdi. E, CHP bununla ilgili bir norm denetimi davası açmıştı anayasaya aykırılık ileri sürmüştü. Ama neyse mahkemesi e, verdiği kararında e, bunun anayasaya uygun olduğunu, Davaların iptal davalarının uzun sürmesinin e, valiye tanımlanan yetkinin keyfi olduğu anlamına gelmeyebileceğini, çünkü sürelerin ve koşulların belirlendiğini Orman içinde belirtmişti. Baktığımızda vali bu yetkisini nasıl kullanıyor? Kamu düzeninin bozulması güvenliğinin bozulması ihtimaline binen yani bir somut tehlike görüyor. Bu somut tehlikenin bertaraf edilmesi için de belli yerlere giriş çıkışları yasaklıyor. Şimdi bu ıı, aynı zamanda ıı, sadece seyahat özgürlüğünü ya da sadece kişi özgürlüğü, güvenliği hakkını, özel yaşamın gizliliği hakkını değil, aynı zamanda ıı, tam da bu konuyu toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma ıı, hakkını da aslında ihlal eden, baltalayan ve haksız müdahalelere yol açan bir ıı, norm. Anayasa Mahkemesi bu yönüyle norm denetiminde değerlendirme yapmak istemedi. Bunu her samut olayda bireysel başvuru yoluyla ya da Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla davalar üzerinden getirilmesini öngördü. Orada topu diğer dava türlerine attı ama valilere tanınan bu yetkinin, e, keyfi uygulanması doğrudan toplantı gösteri yürüyüşleri kullanımını da engelliyor. İşte bugün e, az önce e, Duygu e, anlattığı e, iki üç önemli e, uygulama da valilerin aslında belli yerlerde belli zamanlarda işte 1 Mayıs gibi, e, gezi davaları gibi, deprem gibi büyük davalarda toplumun idare kapılıp toplantı hakkını kullanması ya da cum cumartesi anneleri gibi aslında demokrasinin bir e, önemli e, gösteri, göstergesi olan hiçbir şiddet içermeyen hiç e, herkesin e, benimsediği neredeyse kabullendiği hatta olmadığında şaşırdığı bir gösterinin e, yerli yersiz e, iptal edilebilmesi müdahale edilmesi valilere tanınan bu keyfi yetkinin kötü kullanımı ile ilgili o yüzden anayasa mahkemesinin bu noktada 7145 sayılı kanundaki red, iptal talebinin red konusundaki iradesini daha somut olaylarda bir daha e, gözden geçirmesini diliyorum. Bu bireysel başvuru yolunda verilen ihlal kararlarının da bu anlamda bunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, norm e, başka nedenlerle iptal edilir ve yeniden düzenlenir. Öncelikle buna e, ilişkin duygu ve düşüncemi dile getirmek istedim. Bunun dışında e, avukatlarla ilgili bir karar var. Aslında ben bunu kısaca nasıl anlatırım bilmiyorum. Çünkü sözü yine duyganıma bırakmak isterim. Şimdi hepimiz biliyoruz e, avukatlar Kamu hizmeti görüyorlar. Suç işlediklerinde de kamu görevlisi sayılıyorlar. Niçin? Çünkü e, adaletin dağıtılmasında çok önemli yetkileri var. E, gerçeğe erişme konusunda önemli etkileri var ve bir yanda önemli ödevleri var. Örneğin sır saklama ödevleri var ve avukatların bu önemli görevlerini ve ödevlerini yerine getirebilmeleri için de bağımsız olmaları gerekiyor ve bu bağımsızlığın da Dokunulmazlık da taşlandığını görüyoruz. Nedir? İşte e, arama yapılamaması avukatlar e, da e, üzerlerinde, çantalarında, bürolarında, konuklarında bunun çok sıkı koşullara bağlı olması gibi e, bu dokunulmazlığı görebiliyoruz. İşte bütün mesele e, avukatların e, suçlanmaları ile ilgili, yani suç şüphesi altında oldukları zamanda e, kendilerine kanunen tanınan bu dokunulmazlığın Saçla hiç ilgisi olmayan e, önleme e, kolluğun önleyici hizmetleri kapsamında hatta özel kolluğun, özel güvenlikçilerin e, önleme yetkisini kullandıkları özel alanlarda avukatların belli yerlere giriş çıkışlarında tabi tutuldukları, tutulmaya, e, uymaya zorlandıkları normların e, avukat dokunulmazlığını e, ihlal edip etmemesiyle ilgili bir e, karar bu İdris danış kararı. İdris Bey meslektaşımız Şırnaklı. E, Şırnak'ta adliyeye girmek istediği bir e, sürede e, deniyor ki e, başsavcılığın emri var. Bu emir yazılı. E, 11 Nisan 2018 gününde başsavcılık e, hakimler ve savcılar dışındaki kişilerin yani adliye personelinin ve avukatların ve halkın e, Ali'ye girişlerinde çantalarını e, X-ray cihazından geçirmelerini emretmiş. Lütfen siz de X-ray cihazından, kendiniz duyarlı kapıdan geçiniz, çantanızı da X-ray cihazından geçiriniz demişler. E, avukat arkadaşımız bu kurala uymamış, e, çantasını X-ray cihazından geçirmeden adliyeye giriş yapmış. Bunun üzerine. Ee, Başsavcılığın idari Yaptırım Bürosu 20, 23 Mayıs 2018'de kendisine 259 lira idari para cezası kesmiş. ve e, Bu işlemin dayanağını da Polis Vazife ve selahetleri Kanunu 9. maddesi olarak göstermiş. E, 9. madde şunu söylüyor, e, polise bir kamu binasının güvenliği e, tevdi edilmişse, bu polis, düz polis memurundan bahsediyoruz. Bu binanın güvenliğini sağlamak için e, teknik e, olanaklardan yararlanarak işte dedektör kullanımı gibi, duyarlı kapı gibi, X-ray cihazı gibi olanaklardan yararlanarak bu yetkisini kullanabileceği gibi koşulları belirtilmeksizin doğrudan düz polis memurunun takdirine bırakılmış bir şekilde Kendisinin takdir ettiği koşullarda doğrudan herhangi bir hakim kararı olmadan kişilerin üstlerini ve çantalarını elle arama yetkisiyle donatılmış. İşte başsavcılığın ilgili bürosu da deniyor ki e, polisin böyle bir yetkisi var. Kabahatler Kanunu'na göre de e, emre aykırı davrananlara para cezası kesilme yetkisi var. Dolayısıyla siz başsavcının emrine uymadınız. Avukat da olsanız bu emre uymanız gerekiyordu. Biz size para cezası keseriz. Arkadaşımız bu kararı suç ceza hakimliğinin ezinde itiraz etmiş. Hakimlik itirazı reddetmiş. Hakimlik itirazı reddederken demiş ki kabahatlar kanununda emri aykırı davranış diye bir kabahat var. Başsavcılığında e, böyle bir yetkisi var. Bu yetkisini kullanmış. E, senin e, girerken çantanı ilk sez cihazından geçirmen gerekiyordu. Şimdi başvurucu bunun üzerine e, anayasa mahkemesine başvurmuş. İki şeyi ileri sürüyor. E, diyor ki bu emir kanunsuzdur, yasal dayanağı bulunmamaktadır. Benim e, dolayısıyla suçta ve cezada kanunilik likesi ihlal edilmiştir. İkincisi de ben bir avukatım, demin de söylediğim gibi sır saklama yükümlülüğüm var. Çantam da benim üstümün bir parçasıdır ve dokunulmazlık sırrıyla korunmuştur. Ben sadece suç isnada altında değil, suç iddiası altında bulunmasam bile Önleyici kolluk hizmetleri kapsamında da bu dokunulmazlık hakkımı kullanırım. Benim çantam dikseğe cihazından geçirilmemeliydi. Böylelikle özel yaşamın gizliliği hakkı ihlal oldu. Ee, Adalet Bakanlığı yanıt vermiş hayır efendim demiş. Kanuni dayanağı var. Ee, işte başsavcılık gibi hem kabahatler kanununda hüküm var e, hem de PVSK'da hüküm var. Ayrıca e, kamu düzeni korunmak isteniyor. Yani avukatın şahsına yönelik özel bir isnatta ya da iddiada bulunulmuyor. Ona özel bir muamele yapılmıyor. Herkese yapılan bir uygulama kamu düzeni, adliyeye giriş çıkış korunmak isteniyor. Dolayısıyla meşru bir amaç güdürüyor. E, evet avukatlık kanununun 8. maddede suç isnadındaki avukatlar için bir e, dokunulmazlık getirilmiş ama bu sadece mesleki faaliyetleri sırasında işlenen suçlarla sınırlı. E, üstelik de aramayı engelliyor. Oysa burada arama yok. Daha az ihlalle yol açan bir müdahale var. Dolayısıyla avukatlık kanununda avukata tanınan bu dokunulmazlık adliye girişleri gibi genel geçer işlere yönelik olarak geniş şekilde yorumlanamaz. Ee, Anayasa Mahkemesi e, bireysel başvuruyu incelemeye başlarken kabul edilebilirlik kararı veriyor. Çünkü evet diyor burada bir müdahale var. Şimdi ben bu müdahalenin varlığını kanuni olup olmamasına ve bir hakkın ihlaline yolaşıp aç olmasına bağlı olarak değerlendiriyorum. Öncelikle anayasa 13 hatırlatıyor. Hiçbir müdahale, e, temel hak ve özgürlüklere yönelik hiçbir müdahale kanuni dayanaktan yoksun olamaz. Mutlaka bir kanuni dayanak olmalı. E, müdahalenin kim tarafından, hangi prosedüre uğrularak, e, hangi koşullara bağlı kalınarak e, yapısız. Yapılabileceğini ve bunun nasıl denetlenebileceğini düzenleyen bir kanun olmalı diyor ve anayasa 13'e göre değerlendirme yaptığında suçta ve cezada kanunlik ilkesinin önemine değiniyor ve diyor ki bu tür bir kanuni dayanak aranmasının nedeni özgürlüklerin keyfi bir şekilde e, engellenmesini, müdahale edilmesini önlemektir. Az önce sizin de söylediğiniz gibi hukuk güveniyle doğrudan ilgilidir. E, suçlamaların ve cezalandırmaların kanunda düzenlenmiş olması lazım ki bireyler davranışlarını önceden değerlendirip e, belirleyebilsinler. Aksi halde keyfilik olur. Hangi davranışın doğru ya da yanlış olduğunu bilemezler. Bu, ve eski iştahatlarını atıp yaparak e, eğer bir devlet hukuk devleti ise kanunilik ilkesine ancak katı bir şekilde uyarsa suçta ve cezada kanunilik ilkesini koruyabilir. Aksa keyfiyet keyfi davranışları önlemek mümkün değildir diyor. Ama kendi anayasa mahkemesi bu değerlendirme yaparken eee kendi yaptığı değerlendirmeyi de bu e, 588 sayılı Özel Güvenlik e, Kanunundaki düzenlemelerle e, 2559 sayılı Polis Vazifleri ve Selahetleri Kanunundaki bu demin sözünü ettiğim dokuzuncu maddedeki önleyici kolluk hizmetleri kapsamında yapılan düzenlemeyle ilgili norm denetiminde verdiği kararları da hatırlıyor. Diyor ki hatırlatıyor ve diyor ki ben e, kişilerin üstünün ve eşyasının aranması boyutuna varmayan ee, daha düzeysel düzeydeki e, genel güvenlik faaliyetlerini yani kontrol faaliyetlerini yani denetimi e, klasik aramadan farklı görmüştüm. Dolayısıyla arama düzeyine varmayan bir takım taramaların, yoklamaların, sıvazlamaların hakim kararı gibi bir katı güvenceye bağlı olmayabileceğini kabul etmiştim ve iptal kararı vermemiştim diyor. Bunu hatırlatıyor. Ee, ama bunu yaparken de şuna dikkat edilmelidir. Her somut olay ayrıca incelenmelidir. Yani tarama yapıyorum, yoklama sıvazlama yapıyorum, önleyici kolluk hizmeti görüyorum bahanesiyle fiili bir arama varsa arama düzeyine erişmiş bir müdahale varsa tabii ki bu fiilen değerlendirmelidir diyor. Ee, ve X cihazının da aslında kontrollü bir şekilde uygulayabileceğine cevaz verdiğini kabul ediyor. Ama bu noktada şunu sormak gerekir Anayasa Mahkemesi'ne bir avukat adliyeye girerken niye giriyor? Anayasa Mahkemesi şunu söylüyor. Yani eğer bu müdahale yani bu kontrol ve denetime bireyler e, e, rıza göstermez derse bunun yaptırımı nedir ki? Kimseyi zorla aramıyorlar. O zaman seni bu binaya girişten, bu özel alana alana girişten men ederim der. Polis ya da özel güvenlikçi demeye getiriyor. ama işte tam bu noktada sorumuzu soralım. Bir avukat e, av e, AVM'ye giderken ya da bir kafeye, kahve içmeye, çay içmeye e, giderken ya da bir düğüne, konsere, toplantıya giderken hangi hakkını kullanmaktadır? Adliyeye giriş çıkıştaki durumu aynı mıdır? Yani ben adliye duruşmaya gitmek, girme, katılmak için giriyorum. Bir dosyayı incelemek için giriyorum. Müvekkilimin ifadesinde onu eşlik etmek için giriyorum. Yani benim keyfime bağlı değil. Kamu hizmeti görüyorum. Kamu görevlisiyim. Ama rıza göstermedim diye bu arama düzeyine Hatta varmış. Hatta yargı olarak. görevlisi değil mi Aynur Hanım? Hatta Kamu görevlisiyim. Yargı görevli. Kamu hizmeti görüyorum. E, ama deniyor ki girmeyebilirsin kardeşim yani zorla aramayacağız sen ama gireceksen biz seni arama isminde olmayan bir şekilde hafif bir şekilde sıvazlayabiliriz, yoklayabiliriz. ray e cihazından hiç çantanı tarayabiliriz diyorlar. Avukatın buna güzel göstermesini mi acaba Anayasa Mahkemesi istiyor? Anayasa Mahkemesi bu tofa girmemiş. E, bu, bu kararda neden girmemiş? Çünkü böyle bir iddiası yok arkadaşımızın. Arkadaşımız diyor ki ben e, çantamın X'e cihazından geçirilmesine karşıyım. E, neden karşıyım? Burasını tartışmamış arkadaşımız demiş ki başsavcının böyle bir emir verme yetkisi yok. Ha öyle mi demiş anayasa mahkemesi de uyanıklık yapmış. O zaman ben de bu iddiayı sadece senin e, müdahaleyi senin iddianla sınırlı olarak incelerim. Başsavcının böyle bir e, emir vermeye yetkisi var mı yok mu? Ona bakmış demiş ki ben böyle bir e, kanuni düzenleme olduğunu saptayamadım. Başsavcılığın böyle bir yetkisi yok ee, başsavcılığın böyle bir yetkisi yok ise o zaman suç ceza hakimliği nasıl inceleme yapmış, itirazı nasıl incelemiş ona bakarım. Ama maalesef suç ceza hakimliği de başsavcılığın böyle bir yetkisi var demiş ama bunun kanuni dayanağını göstermemiş. Ee, kabahatler Kanunu'na göre bir değerlendirme yapıp ortada bir emrin olduğunu söylemiş ama bu emrin e, dayandığı kanuni düzenlemeyi bu emrin daha önceden üçüncü kişilerin bileceği şekilde kamuya ilan edilip, edilip, edilip edilmediğini incelememiş ve hangi davranışın bu emrin kapsamında olup olmadığını da değerlendirmemiş. Bu yüzden ben hem başsavcılığının emrinin hem de söyleyiniz suç ceza hakimliğinin kararının Anayasa 20'deki özel hayatın gizliliğine e, saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdim. E, Aynur Hanım, ve Aynur Hanım. Burada aslında kabahatler kanununa göre verilen bir idari yaptırım para cezası var. Ve aslında kabahatler kanunu sanıyorum dördüncü maddesinde de tıpkı Türk Ceza Kanunu'ndaki gibi yaptırımların mutlaka suçta ve cezada kanunilik ilkesiyle bağlı olarak belirlenmesini düzenliyor. Yani kabahatler kanunu dolayısıyla e, suç ceza mahkemesinin ee, bu yapılan itirazı incelerken gözetmesi gereken en önemli şey kabahatlerde de kabahat olarak kabul edilip idari yaptırıma uğrayan eylemlerde de suçta kanunilik cezada kanunilik ilkesinin e, ne dikkat etmesi ve bu, bu yasadaki bu düzenlemeyi göz ardı etmemesi. Hem öyle hem de e, bu genel hükmü kabahatler kanunu hem de 32'çi bence de zaten... Emre Aykırı davranışı düzenleyen bu kabahati düzenleyen özel normda da bu dediğinizi tekrar etmiş kabahatler kanunu diyor ki e, bu maddeye göre bir idari makamın Emre Aykırı davranıştan dolayı ceza kesebilmesi için yani idari para cezası kesebilmesi için bir kanuna dayanması lazım ancak ilgili kanunda açık bir hüküm var ise bir idari makam bunu yapabilir diyor e biz o zaman neye bakacağız anayasaya bakacağız Anayasada hakim ve savcıların tarafsızlığından, bağımsızlığından söz ediliyor ve ne söyleniyor 140. 140. maddede? Hakimler ve savcılar kanunda belirtilenler dışında hiçbir kimseden e, emir almazlar, hiçbir görevi yapmazlar. Ama hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden de Adalet Bakanlığı bağlıdırlar deniyor anayasada. Ama bu idari görevin ne olduğu anayasada belirtilmiyor. Hakimler ve savcılar kanununa baktığımızda da aynı normun tekrarlandığını görüyoruz. Yine e, 5235 sayılı adliye ve bölge adliye mahkemesi kanunlarının kuruluşuna ilişkin e, normlara baktığımızda da başsavcılığa kanunla verilen diğer işleri de yapmakla görevli görüyoruz. Ama başsavcılığa adliyeyi düzenleme, adliyenin girişine x'e cihazı koyma, hakimler ve savcılar için ayrı, avukatlar, personel ve halk için ayrı düzenlemeler yapma, yasaklar getirme konusunda bir idari yetki veren herhangi bir kanuni düzenleme yok ve bu böyle bir kanuni düzenleme olmadığı için hangi koşullara bağlı olarak nasıl emir verir, bu emre uymayanlara yönelik nasıl bir yasaklama getirir? Bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Anayasa Mahkemesi bunu saptamış ve e, bu uygulamanın e, söz konusu bir eser başvuruda avukat bakımından ee, hem onun özel yaşamının gizliliği ilkesinin ihlal etine karar vermiş hem de yine kanuni dayanak olmamasını suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği anayasa 38. maddeye de aykırı bulmuş tazminat sistemleri elde etmiş arkadaşımız 50 bin lira tazminat istemiş ama önemli bir şey yapmış bu kanuni dayanak olmamasına bağlı olarak da kararın bir örneğini hem Adalet Bakanlığı'na göndermiş baksan adliyeleri kendi bakanlığının il ve ilçe müdürlüğü gibi kullanıyorsun. Savcılara bu tür emirler veriyorsun ama bunun yasal dayanağı yok. Fark et getirmiş. Hem de suç ceza hakimine göndermiş. Sen reddettin itirazı ama kabul etmen gerekirdi ve cezayı kaldırman gerekirdi diye. Ben avukat dokunulmazlığı bakımından önemsiyorum bunu ama asıl olarak adliyerlerin yönetimi bakımından önemsiyorum. Çünkü İstanbul Şeffaflık Protokolü'nde e, bildirgesinde e, Yargıtay demişti ki biz adliyeleri kent konseyleriyle halkla baroların, baroların temsilcileriyle birlikte e, yöneteceğiz ama sonra o hal olunca bunlar unutuldu. O halden sonra yapılan açıklamalara ve yargı reformu belgelerine rağmen adliyeler şu an başsavgılar tarafından hiçbir yasal dayanak olmadan yönetilir. Bu keyfiliktir, fiili durumdur sadece avukatlar için değil adliyeye giren çıkan herkes için geçerlidir. Ben şimdi bu kadarını söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Şimdiden size duygu hanım olsun. Evet Duygu hanım. Burada Aynur hanım aslında yani bu bu kararda benim tam böyle kafama e, şey yapmayan yani e, oturmayan bir şey var. Yani burada e, avukatın çantası mesela ceza mahkemeleri kanununda Ofisinin ve iş yerinin aranması da hakim kararına bağlı. Ee, burada avukatın mahkeme çantası... Mahkeme hatta hakim bile demiyor mahkeme kararı. diyor. Evet ve burada yani avukatın çantası bir anlamda şey gibi. gibi yeri, kasası gibi, gibi yazanesi gibi ve hatta belki de kendi evi gibi. Ee, ama burada ayrıca avukatın biraz evvel söylediğiniz gibi Adliyede yapacağı fonksiyon, hani ben buna e, yargının kurucu unsuru olan savunmayı derken veya hak arama özgürlüğünü serbestçe ve bağımsız olarak e, yerine getirir. Ve e, ceza yasasına göre de avukatlar da yargı mensupları içerisindedir. Buradaki arama da bu aramanın e, ihlal... E, tespitinde e, bu hususunda yani avukatın e, yargı içindeki fonksiyonuna da değinerek bir tespit yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan da biraz eksik görüyorum kararı. Kaçak güreşmiş evet ben de ona dikkat çektim. E, ve bir nokta daha var. E, Budapest'te ilkeleri var biliyorsunuz. İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları var. E, her ne kadar bizim anayasada e, tarafsız olduğuna ilişkin bir hüküm yoksa da tarafsızlık ve bağımsızlıkla ilgili yeterli bir hüküm yoksa da savcılar hakkında savcılar yargı fonksiyonu içinde ayrı bir iddia fonksiyonu e, gördükleri için aslında Anayasa 9'daki tarafsızlıkla ilgili e, değerlendirmeleri lazım ve bu peşte kuralları gibi Yargıtay'ın ilan ettiği e, Yargıtay Başsavcısı'nın ee, şu an reaktör savcısı olan e, başkanı olan kişinin döneminde ilan ettiği ilkilere göre savcılar tarafsız da olmalılar. Yani bir savcı hakime savcıya ayrı personele ayrı avukata ve vatandaşa ayrı düzenleme zaten yapamaz. Yetkisi olsa bile yapamaz. Velev ki kanuni dayanağı var idi. Yine yapamaz idi. İdari hukukunun eşitlik ve genellik kurallarına aykırı. Ama avukat bu anlamda da dokunulmaz. Avukat spor yapmaya, sal bakmaya e, kahve içmeye Alışveriş yapmaya gitmiyor ki e, fonksiyon icra etmeye ve zorunlu bir adliye içinde e, kamu görevi, kamu hizmeti görmeye gidiyor. Dolayısıyla dediğinize katılıyorum e, bu kısmını ayrıca bir bireysel başvuru konusu yapmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Duygu Hanım nedir acaba? Evet bu arada vaktimiz de böyle e, e, azalmaya başladı. Bir 4-5 dakikamız kaldı. Onun Hı -hı. için e, açıklamaları e, ve söyleyeceklerimizi ona göre ayarlayalım. Ben demiştim. <gülüyor> yok yok bu çok önemli bir karar gerçekten önemli çünkü ülkedeki e, bir başka boyutu da söyleyeceğim ben uzun zamandır çünkü aramızda da konuştuğumuz bir mesele e, ben bu uygulamanın eşliğe de aykırı olduğunu düşünüyorum. E, şu anlamda şimdi İstanbul dışındaki herhangi bir il adliyesine gittiğinizde ya da ilçe adliyesine gittiğinizde bu muameleyle zaten karşılaşmıyorsunuz. Yani avukatın çantasının aranması meselesi daha çok İstanbul adliyelerinde karşımıza çıkan bir şey. Ve neden diğer yargı personeline değil de sadece avukata bu ayrı bir boyut bir taraftan da baktığınızda. Dolayısıyla bu konunun gerçekten farklı farklı boyutlarıyla da Anayasa Mahkemesi'ne ya da Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na gitmesi ya da Kamu Denetçiliği Kurumu da olabilir. E, gitmesi ve yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyorum ben. E, dolayısıyla Aynur Hanım'ın e, bu izahatleri e, ufuk açıcı olsun. E, bu uygulamalarla alakalı başına bu şekilde bir e, müdahale gelen, muamele gelen meslektaşlarımızın e, farklı boyutlarıyla da meseleyi yeniden e, değerlendirmeye alması için e, ilgili kurumlara başvurması gerektiğini düşünüyorum ben de bir internet içeriklerine erişimin engellenmesiyle alakalı da Yaman Akdeniz e, kararından aslında bakmak e, pardon e, bilgi edinme e, hakkıyla alakalı hem internet içeriğinin erişimin engellenmesi talebinin reddiyle ilgili e, İD ve diğerleri kararları vardı kararı vardı bireysel başvuru üzerinden Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yine mart sonunda e, bu karara aslında detaylı olarak değinecektim bir başka program diyelim o zaman çünkü burada 56-51 sayılı kanunun ee, içerik çıkartma ile alakalı olarak işte e, özel hayat ve kişilik haklarına yönelik saldırılarla alakalı 56 51 sayılı kanun dokuzuncu maddesi açısından e, erişim engellenmesi talepleri açısından etkili bir yol olmadığını söyledi e, anayasa mahkemesi Bu anlamda çok önemli bir karar daha önce de ifade özgürlüğü boyutuyla düzgün inceleme yapılmadığı için erişim engellemelerine ilişkin verilen kararlara itirazlarda keskin kalem, yayıncılık ve ticaret aşe ve diğerleri davasında da bir etkili iç hukuk yolu olmadığına ilişkin, etkili bir yoru olmadığına ilişkin bir karar vermişti. Dolayısıyla karşılıklı bir ihlal kararı verdi ve e, Yasam Organ'a da çağrı yaptı. 56-51 sayılı kanunun 9. maddesi açısından. Bir de Yamanak Deniz 2 e, numaralı başvuru var. Ona da çok kısa bir cümleyle geçmiş olayım. Burada Burada da bilgi edinme hakkı açısından önemli ve ilk başvuru ilk karar olduğunu söyleyebiliriz. Ee, i̇nternet sitesine erişimin engellenmesi kararlarına ilişkin istatistiklerle ilgili bir bilgi edinme talebi var. Başvurucunun bir akademisyen aynı zamanda bir internet sitesine katkı sağlamak anlamında bilgiye erişim hakkıyla ilgili bir talepte bulunuyor. Ee, ve bu talebin reddiyle alakalı Anayasa Mahkemesi e, bilgi edinme hakkı Noktasında Çok önemli bir karar verdi. E, bu kararı da burada bu şekilde söylemiş olalım. Belki başka yayınlarda detaylı olarak inceleme evet. fırsatımız olsun. Bence bu, bu programın devamı olan yeni bir program yapmalıyız evet, belki evet, güzel olur. insan evet. başında. E, ben e, bütün dinleyicilerimize ve ülkeye iyi bayramlar diliyorum. Bayram, barış, huzur, sağlık umut getirsin diyorum ve yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Ben sizde lütfen son biletlerinizi iletebilirsiniz. İyi yolculuklar diliyorum. Evet. <gülüyor> ben de saygılar sunuyorum. Teşekkürler.